Damlalar Hele bir de İstiğna makamında söylenmiş sözler vardır ki Hani şairin deyişiyle Şair dedikse Nevli i Şerif diyebildiğimiz Vesilet-i Necat'ın şairi Süleyman Çelebi Lezzeti dahi şekerde yok idi İşte öyle sözler İstigna makamında söylenmişlerdir. İstigna, zengin anlamına gelen gına kelimesinden müştak olmakla birlikte tam tersi bir manayı taşır. Yani nazlanmak, yani ihtiyaçsızlık, yani minnet etmeyi vermek anlamına gelir. Şairler Sultanı Baki, baş edaniye, dünyayı dun için Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız der. Müthiş bir sözdür. Ardarda deni kelimesinden türemiş üç kelime var. Ama kulağa ve zihne takılmıyor. Ayrı ayrı manalar taşıyor. İnsana ağır gelmiyor. Şiirin fonetiğini bozmuyor. Manaya zarar vermiyor. Edani, dünya, dun. Ardarda üç kelime. Tekrar edelim. Başaymeziz edaniye. Dünyayı, dun için Allah'adır. Tevekkülümüz, itimadımız. İşte şu alçak dünyanın için, şu alçak dünyada bir şey elde etmek için alçak kimselere ''Baş Allah'a şükür. Tevekkülümüz, itimadımız, güvenimiz Allah'adır.'' diyor. Benzer makamda söylenen sözler o kadar çok ki içlerinden seçmek bile zordur. Aşağı yukarı aynı manayı taşır. ''Elsiziz, belsiziz, dilsiziz ama yaşarız alemde erkekçesine. diyen Hazreti Yunus Emre'nin güzel mısraları. Bir Osmanlı sultanı da şöyle der... Minnet ile kokla gülü, Al eline su seni, Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni. Halkımız bunu diline, kültürüne mal ederken, Çok daha yalınlaştırarak, Çeşitli versiyonlarıyla ifade etmiştir. Mesela şöyle diyen de vardır. Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni, Yatma tilki gölgesinde ko arslan yesin seni. Ne kadar güzel ifade ediliyor. Yani sen, Değmeyen birinin bir tilki hükmünde olan kurnazın gölgesinde sebeplenmeyi murad etme de bırak etine arslanlar yiyiversin. Sevgili Necler, baştan başa mürüvvet, baştan başa yiğitlik, mazlumun yanında yer almak, küçüğü kollamak, büyüğüne hürmet etmek, fütüvvet, yeni tabirle delikanlılık, kültürünün damlaları. Eline, beline, diline hakim olduyan Hacı Bayram-ı Veli de aşağı yukarı aynı makamla söylememiş midir? Beline ve diline hakim olmak, kolay anlaşılan, başka manaları da çağrıştıran, çok güzel, özlü nasihatler ihtiva etmekteyse de, eline hakim olmak, alçak dünyaya minnet etmemek, makam sahibi, mal sahibi, olmaya pek de özenmemek demektir. Mecliste dilini sofrada Elini tut diyen kısacık sözde aşağı yukarı aynı meyandadır sevgili dinleyiciler, İstina makamında söylenmiş birkaç sözü ardarda arda dizmeye çalıştık ama neticesi ama özeti şundan ibarettir ki kısacık bir dünya için göz açıp kapayıncaya kadar geçi verecek bir dünya hayatı için asıl değerini asla yerle bir etme.